Doğum günü kutlamasında bir sakınca var mı demiş izleyicimiz? Yani burada İslam'ın İslam'a aykırı bir davranış içerisinde değilse insan ve yine doğum gününde bir şekilde kendisi için bir muhasebe imkanı görüyorsa, İslam'a aykırı bir durum söz konusu değilse ve bunu da Cenab-ı Hakk'ın nimetine, evladının doğum gününü kutlayan insan, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği o hediyeyi e, tahtisi nimet olarak şükür etmek etmek için böyle bir fırsat olarak değerlendiriyorsa inşallah bir beyis bir sakınca yoktur. İnşallah.